Mutlu Kaplumbağa, Akrim Hazempol. Sabah olmuş, gün doğmuştu. Sevimli Kaplumbağa kafasını kabuğundan dışarı çıkardı. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Günaydın Güneş! Sonra, günaydın Mavi Gökyüzü! dedi. Ağaçlara ulaşıncaya kadar yürüdü, yürüdü. Günaydın Yeşil Ağaçlar! dedi. Orada yakın arkadaşı Ağaçkakanı kakanı gördü. Günaydın erken kalkan ağaç kakan dedi. Nehri görünce günaydın nehir dedi sevinçle. Yavaş yavaş ve yumuşak hareketlerle suya girdi. Yüzmeye başladı. Kaplumbağa bütün bu güzelliklerden zevk alıyordu. Küçük bir kaplumbağa olmasına rağmen... Çok şey biliyordu ve çok şey görmüştü. Tavşanlar her gün hızla yanından geçerdi. Sincaplar ve geyikler ona hızlı bir şekilde merhaba deyip uzaklaşır giderdi. Bazı zamanlarda Kaplumbağa onları göremezdi bile. Bir gün yiyecek arayan bir tavşan ona, ''Bay Kaplumbağa neden daha hızlı yürümeyi denemiyorsun? Koşmak çok eğlenceli.'' Bir de ne? belki daha hızlı hareket edebilirsin dedi. Kaplumbağa daha önce koşmayı hiç düşünmemişti. Hayatında hiç koşan bir kaplumbağa görmemişti. Bilmem ki dedi. Belki de koşan ilk kaplumbağa ben olurum. Daha hızlı gitmeye çalıştı. Ama ağır kabuğu kısa kolları ve bacakları hızlı hareket etmesini engelliyordu. Her şeyin bir çözümü olduğunu biliyorum. Belki bu soruna da bir çözüm bulabilirim. Kaplumbağa vücudunun altına tekerlek koyarsa daha hızlı hareket edebileceğini düşündü. Peki ama tekerlekleri nasıl yapacaktı? Arkadaşı ağaç hatırladı. Ağaç kakana gitti ve yardımını istedi. Ağaç kakan bir süre düşündü ve işe koyuldu. Tık tık tık tık tık tık tık. Ağaç kakan gagasıyla küçük ahşap parçalarını düzleştirdi. Bunları yan yana dizdi ve başka bitkilerle birbirine bağladı. Kaplumbağanın üzerine oturabileceği düz bir tahta yaptı. Ağaç kakan bundan sonra arabanın tekerleklerini yapmak için işe koyuldu. Sivri gagasıyla ahşabı istediği gibi şekillendirdi ve parlattı. Sonra yaptığı tekerlekleri ...düz tahtının altına bağladı. Kaplumbağanın tam istediği gibi olmuştu. Kaplumbağa küçük tahta arabanın üstüne çıktı. Mutlu bir şekilde kaymaya başladı. Hızı yavaş yavaş arttı. Tavşanlardan bile hızlı gidiyordu. O kadar hızlı gidiyordu ki... ...güneşi selamlayamadı. O çok sevdiği gökyüzünü göremedi nasıl gittiğine dikkat etmesi gerekiyordu. Ağaçların yanından o kadar hızlı geçti ki onlarla konuşamadı. Hatta arkadaşlarını selamlayacak zamanı bile olmadı. Nehri de göremedi. Sevdiği her şeyin önündeydi. Herkesden hızlı gidiyordu ama mutlu değildi. Kaplumbağa hiç kimseyi ve hiçbir şeyi doğru dürüst göremedi. Hızlı gitmek istemiyordu ama nasıl duracağını da bilmiyordu. O anda yokuş yukarı giden bir yola geldi. Yavaş yavaş tepeye tırmandı ve hızı azaldı. Sonunda bir ağacın yanında durdu. Kaplumbağa tahta arabasından indi. Etrafına bakınırken biraz dinlendi. Yürümeye başladı. Yine yavaş yavaş yürüyebildiği için çok mutluydu. Güneşe doğru yürüdü ve onu selamladı. Sonra da güneş gözden kaybolmadan önce o muhteşem gün batımını izledi.